Kur'an 1 Varlığın en bereketli ışık kaynağı, Sözün en çarpıcı, En kuvvetli nüktesi odur. Yeryüzündeki bütün cazibedar güzellikler, Onun ışığının varlık üzerine akseden gölgesi, En büyüleyici ses ve nameler, O semavi solukların, Sadece bir perdesidir Onun ışıktan beyanları arasında tenezzüh Gönülden kirleri Gözlerden de günahları siler süpürür Onun ötelere açık zümrütten iklimlerini temaşa Düşünceye hikmet tohumlarını saçar Aklı semalar ötesi alemlerde gezdirir Güneş O'nun aydınlık dünyasına nispeten bir ateş böceği. Ay, çehresine ışık çalınmış bir avuç siyah topraktan ibarettir. O dışının parlaklığı, içinin derinliği, muhtevasının zenginliği ile gökler ötesinden gelmiş öyle bir sofradır ki, bize ulaşıncaya kadar O'nu elden ele bir gül demeti gibi taşıyan melekler dahi, Ondan müstani kalamamışlardır. Yeryüzü ve onun sakinleri, Bu ilahi sofranın girişini, ihtiyaç ve iştiyak türküleriyle karşıladı. Ve bu köhne kürenin dört bir yanı, Onun gülüyle, nergisiyle, Adeta cennet yamaçlarına döndü. Onun olmadığı dönemde kapkaranlık kesilen, Ova, vadi, dağ, dere, tepe, O'nun her yana saldığı nurlarla aydınlandı ve okunan bir kitap haline geldi. Hele O'nun şerh edip önümüze serdiği eşyanın hakikati adeta ruhlarımızı dolduran bir hitap oldu. İki cihan saadetinin yol göstericiliği O'na verilmiştir. Mutluluğun altın anahtarı onun elindedir. O her yerde karşımıza çıkıp bizleri hayret ve şaşkınlıklara sevk eden muammaları çözüp aydınlatmasaydı bu binbir bilinmezler karşısında hayretten hayrete sürüklenip duracak müşahede ve düşüncelerimizi tehlif etme imkanını bulamayacaktık. O bir hızır gibi imdadımıza yetişmeseydi bu uçsuz bucaksız çöllerde garip, kimsesiz, mahvolup gidecektik. Ey bütün bir ölü dünyayı tertemiz soluklarıyla canlandıran ruh! Sen olmasaydın dünyaların cehennemden farkı neydi? Yeryüzünde hak rahmetini temsil eden sen, gönüllerden imansızlık zulmetini silen de yine sensin. İnsanlık doğru yolu ve doğru yolda yürümeyi seninle öğrendi. Öğrendi de kaoslardan ve yollara takılıp kalmaktan kurtuldu. Varlık seninle aydınlandı ve ruhlara ünsiyet salan dost ve ahbab haline geldi. Sayende azaldı zulmeti beşeriye. Benzer mi sönük envarına bedrin Caiz sanadense güneş ileyî kadrin Ey nuru hidayet Şimdi aç ağzını konuş ki ağzının suyuna susamış gönüller cana gelsin Diller ve dudaklara şeker şerbet erişsin Ve ilk turfanda hurmalarına denk Gönüllerde turunçlar yeşersin. Bak, bin şeref başımıza ayak basışınla irem bağlarına dönen bu ülke zakum ve dikenlerin işkaline uğradı. Bize azap olsun diye mi bilmem nurun gidip kaftanın arkasına saklandı. Çilemiz bittiyse gel artık. Gel ki seni bütün bütün hiçbir zaman unutmadık. Zemini sararan, seması kararan bu ülkede, Hala yoksullar yuvası muhabbetler, Senin amber kokularınla dolup taşmakta. Karanlık gönüller, Senin meşalelerinle aydınlanıp ışığı tanımakta. Ey Mekke'de inip, Medine'de çağlayanlaşan nur, Saklanmak sana yaraşmaz. Aç nurlu çehrenden nikabı, Aç ki çirkinliğe boğulan gözler güzellik görsün, Aç ki bizler bir kere daha şem'ine pervane olalım. Ey hutbe-i ezeriye, Ey nazilet arş, nasut nuzulünle ziyadarı Muhammed, Ey nefhe-i lahud, Hakk'ın ezeli hutbesi olarak arştan iniyor gibi in. İn ki gönüller Hazreti Ahmet'in aydınlık dünyasına bir kere daha uyansın. Ey o ışık kaynağı fahri kainatın gönlünde zuhur eden nur! Ey onun güneşlere taç giydiren, hakiki çehresine ayna olan kitap! Seslen dört bir yana! Cihanlar soluklarınla dolsun. Hatip taslakları seslerini kessin ve kalp hutbeler sussun. Yıllar var ki, insanlık yanlış şeyleri dinleye dinleye, doğruları anlamaz oldu. Ve karanlıkta yürüye yürüye yarasalarla arkadaşlığa karar kıldı. Çöz dilinin bağlarını. Ruhlarımız senin söz cevherinin çağlayanlarını duysun. Sal ışıklarını dünyamıza. İnsanoğlu asırlık karanlıklardan kurtulsun. İsrafil gibi borunu öttür ve yeryüzünü velveleye ver. Ver ki uykuda olanlar uyansın. Ters yanından doğrulan bencil ruhlar kendilerine gelsin. Kendini rahata salmış olanların ödü kopsun Ve birkaç asırdan beri her yanı saran kara kuralar savulup gitsin Yağmur gibi yağ başımıza Kuraklıktan canlarımız dudaklarımıza geldi Sabah gibi arşın kokusuyla es her tarafta Masiyet kokusundan ruhların midesi bulandı Yıldırımlara bin Ve dört bir yanda gürle Ortalığı saran haşerat Kaçıp inlerine girsin Yağmazsan Esmezsen güremezsen Nasıl olacak halimiz Ve insanlığın hali Millet nasıl canlanacak Mektep nasıl hamle yapacak Mabet nasıl nurlanacak Kalp, ruh, akıl aradığını nereden bulacak? Başka hangi şey bu perişan ruhların ve bu yaralı gönüllerin dermanı olacak? Olacak da mefruç ruhları kanatlandırıp uçuracak. Aklın önü sıra tıkanan yolları açıp düşünceye sonsuzluğu gösterecek. Senin olmadığın bir dünyada iradenin Solu Kanadı Kırık His Alemi Kaos Üstüne Kaos Beşeri Duygular Bir Bataklık Muhakemeler Tutarsız Mantık Aldatan Bir ilim de Bir Ukalalıktır Bu Karanlık Dünyada insani Değerleri Aramaksa Beyhudedir Abestir Ve Bir Aldanmışlıktır Gel nefesinden bir vefa kokusu gönder. Şeytanın bütün oyunlarını boz ve bizlere Adem Nebi'ye gösterilen tövbe yollarını göster.